Kur'an ve hadislerde sabit olduğuna göre ahir zamanda yerden bir dabbenin çıkması kıyametin yaklaşma alametlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de dabbetul arzın çıkacağına dair delil, Neml suresinin 82. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَبَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَ لَا يُقِنُونَ O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler.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 hadislerden delillere bakacak olursak bunlardan birincisi Müslüm, Müslüm Rahimahullah'ın Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor felâthun ıza haracna la yenfe'u nefsen imânuha lem tekun âmenet min kablu ev kesebet fi imaniha hayra tulu'u şemsi min maghribiha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 Hadis Müslim'de geçiyor. iman, ve bu zamanı ki iman. Babında yani imanın kabul edilmediği zaman babında geçiyor Sahih Müslim'de. Konuyla ilgili ikinci bir hadis de yine Müslim rahimeullahın Abdullah İbn Amr şöyle dediğini rivayet ediyor. Ben Resulullah ve vesselam'dan bir hadis dinledim. Onu asla unutmam. O şöyle diyordu. İnne evvelel ayati hurucan tuluğu şemsi min mağribiha ve hurucu dabbatil dabbati alennâsi duha. Ve eyyâhüme mâ kânet qabla sahibatihâ. Felukhra -al alennâsi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 ona çok da uzak değildir. Peşi sıra gelecektir. Hadis Müslim'de فِتَنْ وَاِشْتَكُسْاٰهَا بَا بُذِكْرِ دَجَّال'da geçiyor. Yani Deccal'ın zikri babında. Yine üçüncü olarak daha önce geçen Huzeyfe Hüsey, İbni Useyd radıyallahu anh hadisinde kıyametin büyük alametlerinden biri de şudur denmişti Debbetul Ard yani debetul Ard diye e, Huzeyfe İbn-i Useyd hadisinde ifade etmiştik. Bir diğer hadis İmam-ı Ahmet Rahimahullah'ın Ebu Umame Radiyallahu anh'ten merfu olarak Resulullah ve Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Tahrücü Dabbe Fetesimun nase ala haratimihim يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعر فيقول ممن اشتريته فيقول اشتريته من احد المختمين فيقول اشتريته من احد المختمين دبشقر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 Ee, İmam Elbeni Rahimahullah hadisi sahih olduğunu söylemiştir. Sahih-ül Cemi'ül geçiyor 2924 numaralı hadiste ve yine silsilatü hadisi sahihada 322 numarayla kayıtlı. Yine 5. olarak Müslim'in Ebu Hureyre Radiyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor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 i̇mam Ahmed Ahmet ve Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Tahrucu d ve ma'ha asa Musa aleyhisselam Tahrucu d-dabbetu ve ma'ha asa Musa aleyhisselam Ve, ve khatemu Süleyman, Süleyman aleyhisselam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 söylemiştir. En doğrusunu bilen Allah'tır. Peki Debbetul Ard hangi hayvandır? Ona bakalım. Yani bu bir debbedir, bir hayvandır, bir mahluk diyelim ya da hangi hayvandır? Alimler Debbetul Ard'ın hangi hayvan olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kurtubi Rahimeullah diyor ki bütün bu görüşlerin en doğrusu Dabbe'nin Salih Aleyhisselam'ın devesinin yavrusu olduğudur. Doğrusunu Allah bilir. Diyor Kurtubi Rahimeullah. Tefsirde 13. cücüt 235. sayfada bunu söylüyor. Bu görüş için Ebu Davud Tayali Rahimeullah'ın Huzeyfe bin Useyd Gifari radıyallahu anh'a rivayet ettiği şu hadisi delil getirmektedir. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan bahsetti. O insanları korkutmadan bire Hacerül Esved ile Makam-ı İbrahim arasında büyürür.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 Müstedrek'te olduğu gibi değişik hadis kitaplarında değrür yerine farklı kelimeler geçmektedir. İkincisi ise dabbe dabbe tenimin davi radiyallahu anhten rivayet edilen Deccal hadisinde ismi geçen cesas'edir. Dabbe tenimin davi den rivayet edilen deccal hadisinde ismi geçen cesas'dır. Bu söz sahabeden Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu kadar racaba kadar dayandırılmaktadır. Demi hadisinde cesas'ın ahir zamanda çıkacak olan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 doğrusunu ise en iyi Allah bilir. Yani bizim burada bahsettiğimiz hadislerden de anlaşılacağı üzere burada bahsi geçen, geçen Dabbe Deccali haber veren ya da Deccala haber taşıyan cesase değildir. Üçüncüsü Dabbe cezadan dolayı Kabe kılınca Kureyş Kabe'yi bina etmek istediğinde Duvarında görülen yılandır. Kurtu bir rahim Allah, Kitabın nikash'tan naklederek bu sözün ibne Abbas adıyla ha dayandırıldığını söylemekte, ama senedini vermemektedir. Kurtu bir tefsirinde 13. cilt 236. sayfada bunu söylüyor. Diyor ki aslında da cezadan dolayı kab'e yıkılınca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 Kurtûb-i nakletmekte ve şöyle cevaplandırmaktadır. Eğer dabbe, bid'atçılarla tartışan bir insan olsaydı, dabbetul arz kıyametin on alametinden biri ve alışılmışın dışında bir alamet olamazdı. Yani diyor ki İmam Kurtûb-i hem kendisi naklediyor sonra kendisi bununla ilgili yorum yapıyor ve diyor ki yani biz diyor dabbeyi eğer insan kabul edecek olursa,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 anlaşılmaktadır. Nitekim Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bu iki alametin birbirine yakın olarak görüleceğini şöyle beyan etmektedir. Az önce ifade ettiğim inne evvel el ayati huruza tulu'u'ş-şemsi min mağribiha ve hurucu'd-dabbeti alen duha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 Gösteriyor Allah-u Alem benim okuduğum, benim anladığım, özellikle Abdullah ibn Mesud'un Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılması sözünden ve ilmin ve alimlerin öldürülmesi ve ilmin kaldırılması sözünden ve onların tekrar cahiliye şiirlerine ve sözlerine dönmesinden ben böyle bir kanaat oluşuyor bende ve böyle şedid bir zaman olacağı kanaati oluşuyor bende en doğrusunu Allah bilir.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 en büyük camiden çıkar. İnsanlar o halde iken yeryüzü yankılanır. Yine insanlar o halde iken çıkar. Evet, Heysemi Mecmur Zevaid'de geçiyor. Tabi bunu merfu olarak görmek gerekir. Daha önce de ifade etmiştik. Sahabenin kendi sözü gibi görünen kıyamet alametleriyle ilgili hususlar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 biayetina la la yuqinun onlara yerden bir dabbe çıkarırız bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman etmemiş olduklarını söyler nem suresi 82. ayet dabbe'nin konuşması hakkında tefsir alimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. birincisi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 söz olarak konuşacaktır. İkincisi onları yaralar. Ayetin teklimuhum diye okunması buna delildir. El kelimesi yara manasındadır. İbni Abbas radıyallahu bu bu şekilde okuduğuna dair rivayet vardır. Yani onlara damga vurur. Onlara damga vurur şeklinde e, manasına gelmektedir tekli muhum yani bir konuşur ikincisi damga vurur Kurtubi Kurtubi'nin tefsirinde İbn Kesir'de ve Şefkani'nin tefsirinde bu şekilde geçmekte. Ebu Umame radıyallahu sen gelen hadis bu görüşe delildir. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Dabbe çıkar insanların burunları üzerine damga vurur.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 Ubeybni Kad'ın okuyuşuyla bakıldığı zaman ayette tünen bir uhum yani konuşacaktır, söz olarak konuşacaktır ya da İbn Abbas'ın dediği gibi mühürleyecektir, onlara damga vuracaktır. En doğrusunu Allah bilir. Ancak biz kıyametin büyük alametlerinden kabul ettiğimiz, kıyametin büyük alametlerinden sayılan dabbe olayını, debbetul ard e, alametini bugün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 iki e, ara vererek yani yine 45 dakika, 45-45 şeklinde iki ders yapıp Allah-u kıyamet alametleri dersimizi tam olarak bitireceğiz. Allah razı olsun. E, inşallah faydalı olmuştur. Ve hadi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed Subhaneke Allahümme bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent